Arkadaşlar, e, namazlarınızı kıldınız mı? E, tamam, evet. Herhalde arkadaşlarımız namazlarını kıldılar. E, o zaman e, devam edebiliriz. E, herkes kıldı mı arkadaşlar? Başlayayım mı derse? Peki, tamam. Evet, İbn-i Aşur'dan e, bahsediyorduk. E, Tunuslu olduğundan bahsettik. E, tabir caizse aristokrat bir ailenin çocuğu olduğunu veya entelektüel diyebiliriz. Bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ailesi hep e, hükümette görev e, yapmıştır. Bakan olarak hatta başbakan olarak e, görev yapanlar olmuş. Müfessirimizin mesela Anne tarafından dedesi ve diğer bazı akrabaları böyle üst düzey görevlerde bulunmuşlardır. Ee, onlar tabii ki e, müfessirimizin yetişmesinde de çok e, yardımcı olmuşlardır. En iyi okullarda e, okumuş. O zaman zaten en iyi e, eğitim merkezi Zeytune Camii'ydi. Orada müfessirimiz e, e, Zeytune Camii Ortaöğretim Kurumu orada okudu. Aynı zamanda da özel dersler aldı. Çünkü zekiydi. Ailesinin de durumu iyi olduğundan dolayı iyi. İşte tefsir, hadis, vuku, kelam, tarih, dil gibi alanlarda dönemin ünlü hocalarından özel dersler de aldı müfessirimiz. Kısaca, isterseniz fazla unutmayalım. İyi bir eğitim görüyor. Zeytune Üniversitesi'nde öğretim üyesi oluyor. Müfessirimiz arkadaşlar e, e, zaten Tunus Cezayir buralar Osmanlı'nın elindeyken hep Osmanlı oraya bir müftü e, atıyordu e, fakat Osmanlı'nın elinden çıkınca müftü atanmaz oldu yine Osmanlı'nın atamış olduğu müftülerin sistemi devam ediyordu yeni müftü atanmıyordu yani nihayet 1932 yılında arkadaşlar e, dönemin hükümeti müfessirimiz İbn-i ilk kez ilk kez Tunus'ta baş müftü olarak atadı. Dolayısıyla müfessirimiz Tunus'ta atanmış ilk baş müftüdür. Tabii ki bölge maliki olduğu için müfessirimiz de zaten hem kendisi maliki hem de maliki baş müftüsü olarak oraya atanmıştır arkadaşlar. Müfessirimiz baş müftü olduğu gibi aynı zamanda ee, en önemli eğitim kurumu olan Zeytune Üniversitesi'nde rektörlük de e, yapmıştır. Rektör iken üniversitede e, eğitim reformu yapmak istemiş ıslah e, çalışmaları içerisine girmiş. Bunları yaparken de e, hemen yanı başlarında yakınlarında bulunan Mısır'daki sistemi Mısır'da Muhammed Abdülhüllü ve e, Muhammed Raşit Rıza'nın e, kurmaya çalıştıkları sistemi esas almıştır çünkü zaten onları da temas temasları olmuştur müfessirimizin dolayısıyla o sistemi almış ve kendisi zeytunca zeytun üniversitesinde bunu uygulamış yani bu eğitimde ıslah hareketini başlatanlar böyle bir düşünceyi öne sürenler ilk olarak Abdüftür ve onun öğrencisi Reşit Rıza'dır. Fakat bunlar bunu Ezher'de tabii uygulamak istiyorlardı evel Amir'de. Bunlar bunu Ezher'de uygulamadan önce e, müfessirimiz İbn-i Aşur rektör olduğu e, Zeytun Üniversitesi'nde bunu yapmaya çalıştı. Tabii ki e, sıkıntılar oldu, tepkiler e, tepkiler yaşandı. O yüzden e, bir süre sonra görevden alındı. Gerçi bir daha rektör oldu. Yani kısaca böyle bir sıkıntılı süreç yaşandı. Müfessirimiz tabii ki üniversiteye büyük hizmetler yaptı. Bu arada muhtelif ülkelerde yapılan bir takım ilmi toplantılara katıldı. İstanbul'da da bir toplantı yapılıyor. Orientalizmle ilgili 1951 yılında geliyor. İstanbul'daki bu toplantıya da katılıyor müfessirimiz. Arap diline çok büyük hizmetler verdiğinden dolayı mecmaulluğa Arabiyet tarafından hem üyelik veriyor kendisine hem de bazı ödüller verilmiştir kendisine. Ee, Müfessirimiz uzun süre yaşamış. Aşağı yukarı e, 100 yıla yakın bir ömür sürmüş. Yani 94-95 yaşlarındayken vefat etmiş. Vefat tarihi de 1973 arkadaşlar. Yani e, günümüze epey bir e, yakın diye e, biliriz. Belki e, içinizden bazı arkadaşlarımız e, hayattayken yani doğmuşken müfessirimiz de henüz hayatta idi diyebilirim. Mesela ben de doğum gün 964. Demek ki müfessirimiz ben, ben 9 yaşındayken herhalde değil mi? Vefat etmiş. E, veya anneleriniz, babalarınız e, o zamanlar e, yani var, e, müfessirimiz hayattayken onlar da o zaman e, vahide diyor ki babam 74'lü demek ki evet böyle bir bir, bir sene farkla kaçırılmış baba diyelim. Peki e, müfessirimiz arkadaşlar şurası çok önemli mutlaka onu belirtmem lazım. E, e, müfessirimiz makası duşeri ayet çok önemliymiş arkadaşlar. E, bundan kastımız nedir? E, bundan kastımız şu yani e, e, eğer şeriatte bir bir ilke konulmuşsa değil mi bir yasa varsa bir e, kanun varsa Allah bir yasa koymuşsa mutlaka bunun bir e, gayesinin olması lazım. Bir maksadının olması lazım. O zaman bizim şeriatta ortaya konulmuş olan bu yasaların bu kanunların maksatlarını bilmemiz lazım ki biz bu kanunları çok iyi İşte Buna büyük bir önem vermiş ve e, Makas-ı şeriat İslami adında muazzam bir kitap yazmış. Burada bu şeriattaki yasaların, tabii ki şeriat derken ilk önce aklımıza ne gelmesi lazım arkadaşlar? şeriatın ilk dayanağı nedir? Tabii ki Kur'an-ı Kerim değil mi? Sonra sünnet var. Buralardaki ilkeleri, ilkelerin maksatlarını, gayelerini değerlendirmiş bunların yorumunu yapmış, felsefi yorumlarını yapmış. Yani gaye problemini, maksat problemini ele almış, işlemiş ve bunlardaki hikmetleri, incelemeye çalışmış. Eğer biz bu yasalar neden konulmuş bunların maksadını anlayabilirsek yasaları da daha iyi anlarız, daha iyi uygularız. Bunları işlemiş. Belki biliyorsunuz aslında bu konuyu ondan çok uzun süre önce işlemiş olan çok önemli bir alim daha vardı. Kimdi o bilen var mı şimdi? Yani Makas-ı Düşşari'ye önem veren çok önemli bir alimimiz var. İbn-i çok önce yaşamış bir alim. Ee, hatırlayan Şatibi çok güzel Zehra arkadaşımız Ayşe Zeynep arkadaşlarımız yazdı da. Şatibi evet çok muazzam bir e, alimdir e, Şatibi ve onun e, eseri var. neydi hatırlıyor musunuz adını eserin adını hatırlayan var mı arkadaşlar Şatibi'nin Türkçe'de çevrildiği eseri hatta neydi El El neydi arkadaşlar kitabının adı El ne olsun el mu el muva el -muvaffakat. çok güzel zaten arkadaşımız yazdı İşte bu mukasit yani mukasit şeriyi e, anlatan en önemli ilk eserdir diyebiliriz ikinci olarak bu konuyu işleyen de e, müfessirimiz İbn Aşur'dur arkadaşlar dolayısıyla böyle bir durum var müfessirimiz Tabii ki tefsirinin yanında muhtelif eserler de yazmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi ''Eleyse subhu bi'kariyip'' Biliyorsunuz bu bir ayet aynı zamanda. Ee, kitabının adı. Burada işte e, o Zeytuni Üniversitesi'nde yapmayı düşündüğü reformlar, eğitim reformları, ıslat hareketleri bunları daha çok işlemeye çalışmış. Biraz evvel sözüne yetmiştik müfessirimizin. E, kitabı var demiştik ne bileyim Maqası Şeriatı İslamiye diye onu e, Türkçe'ye çevirdiler hocalarımız Bediüddin e Mehmet Erdoğan İslam Hukuk Felsefesi bakın felsefe diye çevirmiş hocalarımız çünkü maksadın yorumunu yapıyor felsefesini yapıyor gaye problemi diye de çevirmişler güzel an yani eser çok güzel çeviren hocalarımız da güzel çevirmişler tavsiye ederim. Ee, okuyabilirsiniz okuyun. Gelelim tefsirimize arkadaşlar. Tefsirimiz biraz evvel belirttiğim gibi muazzam bir tersirdir. Ee, adı kısaca tahrir ve tenvirdir. Ama aslında eserin orijinal adı uzun bir isimdir. Nedir o? تahrirul ma'na sedik ve tenvirul aklil cedik min tefsiril kitabil mecid. Muazzam bir isim koymuş gerçekten. Nasıl anlayalım bu ismi? Beraber çevirelim arkadaşlar. Ne demiş müfessirimiz? Nasıl bir isimlendirme yapmış? Ne olsun? Tahrir. Tahrir kelimesini bu ara sık, sık duymuş olmanız lazım. Mısır'daki olaylarla ilgili olaylarla duymuş olmanız lazım değil mi? Yani hatırlatıyor size bir şey. Kurtuluş demiş Zeynep. Hürriyet evet. Tahrir, hürriyet, hurr kelimesi. çoktur Hürriyet kelimesiyle aynı kökten. Özgür, tahrir özgürleştirme değil mi arkadaşlar? Serbest bırakma, özgürleştirme. Neyi peki arkadaşlar? Müfessirimiz hmm. neyi kastediyor burada? تَحْرِرُ الْمَعَنَا سَدِدْ Sedit neydi arkadaşlar? Sedit قُولُ Allah Teala. Sedit neydi? Doğru, çok güzel. O zaman doğru mananın nesi olsun? Özgürleştirilmesi. Doğru mananın özgürleştirilmesi. وَتَنُوِّرُ الْعَقْلِ Cedid ne olsun? Tenviri biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tenvir ne olsun? Ee, ne olsun, ne aydınlatma harika. Ne aydınlatacağız arkadaşlar? El aklul cedil. cedil yani ne diyelim? Akıl ciddi de. Ne diyelim? Güzel bir, güzel bir çeviri yapalım arkadaşlar. Ne olsun? Böyle hani son dönemde de kullanılıyor bir de bu böyle bu şey kullanılıyor. Ne diyelim ona? El aklul ciddi de ne diyelim? Hadi arkadaşlar bir şey yazın. Yeni akım. akım akıl, akıl diyorum. Yenilikçi akıl demiş Zeynep. Evet bayağı bir selim akıl. İsterseniz ona modern akıl diyelim ya. Modern. Ayşe ara yaz, Aradığım kelimeyi Ayşe yazdı ya. Modern aklın aydınlatılması, doğru mananın özgürleştirilmesi. Peki bunlar bizim neyin ışığında yapacağız? Neyin rehberliğinde yapacağız? min tefsir kitab değil mi Allahu Teala'nın şerefli kitabının tefsiri tefsirini yaparak bunu yapacağız. O tefsirle aklı özgürleştireceğiz, doğru manayı özgürleştireceğiz, modern aklı aydınlatacağız diyor müfessirimiz. E, Baksan vayda, Vaydı. Ayşe yazamaz mı ya? Kız Vaydı ne diyor size Ayşe ya? Ayşe daha neler neler biliyor? biliyor yani Ayşe de daha ne celaylar var? Değil mi? <gülüyor> Peki şey, kitabın başlığı çok muazzam. Hakikaten çok hoşuma gidiyor ve hep etkileniyorum. Yani muazzam bir isim koymuş tefsirine. Kısaca ama et tahrir ve-Tenvir diye biliyoruz. Bakın bakın bakın nasıl bir tefsir. Tamam, Ay tamam. Ayşe ara gel. Seni almaya çalışalım tefsir et. <gülüyor> X'e <'ye> alalım seni. <gülüyor> Peki e, arkadaşlar müfessirimizin tefsiri tarih içerisinde yazılmış en büyük en hacimli en kapsamlı tefsirlerden biridir. Her cilt e, her cüz bir cilt arkadaşlar. Her cilt her cüz bir kuran, her cüzü bir cilt. Tam 30 ciltlik bir tefsir. Bak görüyorsunuz muazzam bir tefsir. 30 ciltten ibarettir. Ee, ve dünyada e, bu kadar yazımı uzun süren başka bir tefsir var mı bilmiyorum tam 40 yıl sürmüş arkadaşlar 40 yıl müfessirimiz 40 yılını bu tefsire ayırmış Allah rahmet etsin ve muazzam bir eser ortaya koymuş 40 yıl süren bir e, tefsir ve 30 ciltten ibaret üstelik ciltler de yani büyük ve kalın yazısı da Böyle sık eğer o yazıyı biraz daha büyütsek, büyütsek, e, ne bileyim sayfayı biraz daha genişletsek, muhtemelen e, belki 30 değil de 35 belki de 40 cilt olacak böyle muazzam bir tefsir arkadaşlar mufesserimiz yazmış olur. Tabii çok baskılar olmuş tefsir önemli olduğu için e, çok bakın yukarıdaki işte bu bir baskısıydı. Şurada aşağıda başka bir baskısını görüyorsunuz. Burada başka bir baskısını görüyoruz. Burada farklı bir baskı böyle devam ediyor arkadaşlar. Peki ne diyebiliriz? Elif çok doğru bir şey söyledi. O kadar emek bize de okumak düşer inşallah. Elif ne olur İli tam da okuyan arkadaşlar. Bakın bu sene 4. 5. Mezunlarımızı vereceğiz kısmet olursa. Artık İli tamdan bir şeyler bekliyoruz yani. Bir İli tam mezunu mesela veya birkaç ilitan mezunu, kalksın şu muazzam tefsiri çevirsin. Ben zaman zaman derste size söylüyorum. İşte şu tefsir e, çevrilmemiş, çevirmek lazım. Şu tefsir çevirmiş ama boşuna çevrilmiş. Gerek yok. Mesela ne gerek var siz e, Celal'in tefsirini çeviriyorsunuz kardeşim? Celal'in çevrilmez ki Türkçe'ye ya. Ne gerek var Kadri Bey Zavi'yi, Nesif'i, Zemahşer'i çevirmeye? Ya? Ama işte tahrir ve tenviri çevirin. Muazzam bir tefsir ya. İstifade bu tefsirden. Neyse, bekliyorum. Artık <gülüyor> Ayşe abi muazzam bir söz söyledin ama ben onu telazudan dediğinize inanıyorum. Yoksa siz çevirirsiniz metni de çevirirsiniz, değil mi? Ali Ayşe. Ee, ama çok bak vay de görüyor musun? Ayşe de ne Ayşe de ne abi? Bak sana dedim biz çeviririz çeviririz. Ama tefsirin yapraklarını çeviririz diyor. Yani böyle dokunaklı anlamlı sözler söylüyor Ayşe bu akşam. Peki e, bir mukaddemesi var e, orada muhtelif konulara değinmiş. Siz bunları okuyun. Ha şuna da işaret etmeden geçmeyeceğim arkadaşlar. E, müfessirimiz e, ilmi tefsire yakın duran bir müfessir. Ilmi tefsire sıcak bakıyor. Ilmi tefsirden kastımız şu yani böyle kimse e, e, şunu kastetmez. Yani işte ilmi tefsir e, ne kadar ilmi buluş varsa hepsi Kur'an'da var. E, biz böyle bir şey kastetmiyoruz. Ya. İlmi tefsirden böyle bir şey kastetmiyoruz. Ve böyle bir şey kastediliyorsa onu da tasvip etmiyoruz. Ama yani Kur'an-ı Kerim'deki bazı ifadelerle e, bilimsel bazı gelişmeler birbirine paralelse veya bilimsel bazı gelişmeler sayesinde biz Kur'an'daki bazı konuları daha iyi anlayabiliyorsak yani bu, bunlar da mezcederek anlatsak bunun ne sakıncası var? Bizim imanımızı arttırıyorsa, izanımızı irfanımızı arttırıyorsa e, yani e, bunun ne sakıncası var? Bu şekilde e, bakmak lazım ilmi testleri, yoksa öyle her şey işte bütün her şey Kur'an'da var. İşte bütün bu ilmi buluşlar Kur'an'dan çıkarılmış falan. Öyle şeylere biz pek itibar etmiyoruz. E tabi ki Zeynep haline nasıl bir tefsir oluyor bu? muazzam bir dirayet tefsiri oluyor. İlmi tefsire sıcak baktığı gibi müfessirimiz arkadaşlar. ilmi tefsire şiddetle karşı çıkanları da eleştirmiştir. Mesela bunlardan bir de Şatibi'dir. Şatib'i biraz evvel bahsettik biliyorsunuz. Yani makasede çok önem vermiş. Bu açıdan çok önemlidir. ve Bu açıdan İbn-i Aşur'u etkilemiş. Ama İbn-i Aşur Şatibi'nin Kur'an'daki e, ilmi e, mevzulara ait e, ayetleri veya ilmi mevzulara hamledilebilecek olan ayetleri e, veya bu şekilde olan tefsirleri eleştirmeleri onlara karşı çıkmalarını e, doğru bulmamış. Kendisi de bu noktada bir e, eleştirmiş arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi ilmi tefsire sıcak baktığını söyleyebiliriz. Ee, üzerinde tabi çok çalışmalar yapmış tezler makaleler işte kitaplar falan epey var burada bir kısmından bahsetmişiz ee, onların detaylarını okumaya çalışın arkadaşlar biz bunları belirtelim müfessirimize rahmet okuyalım ee, ve diğer bütün müfessirlerimize tabi bugüne kadar işlediğimiz bütün müfessirlerimize hepsine Allah rahmet etsin gelelim metnimize tamam arkadaşlar peki metni okumaya hazır mıyız? Peki, nereye okuyoruz arkadaşlar? Nur suresinden bir ayet. Dilimizin döndüğünce, vaktimizin el verdiğince bir ayeti okumaya, anlamaya çalışalım. Müfessirimiz İbni Aşur'un açtığı pencereden gösterdiği yönde. Nedir ayetiniz? Vakul varsa demek ki bununla ilgili bir ayet daha olmazsa değil mi? O sanki onu bize hissettiriyor değil mi arkadaşlar? Bu okuyacağımız konuyla ilgili başka öncesinde bir ayet var mı? Hatırlıyor musunuz? E tabii ki var değil mi? Var neydi o? Kullil mu'minine değil mi? Önce erkeklere hitap ediyor allah taala Teala. Erkeklere hitap var. قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ Değil mi? وَيَحْفَظُ فُرُوْجَهُمْ Değil mi diyor ayet-i kerime? Yani önce müminlere, erkeklere daha doğrusu hitap var. Ve وَقُلْ işte onun akabinden de ve وَبِدَ De. Kimlere lil müminatı? Kadınlara de. Ne yapsınlar kadınlar da? يَغْضُدْنَا ve وَيَحْفَابْنَا فُرُوْجَهُنَّا Aynen erkeklerine denilmişse arkadaşlar değil mi? Bakın Erkeklerine denilmişse kadına da aynı şey demiştir O yüzden yani bu e, konularda böyle erkekleri daha serbest, daha rahat, daha yani tırnak içerisinde söylüyorum sorumsuz gibi görmek e, bütün sorumluluğu kadınlara yüklemek e, çok da Kur'an'ı bir bakış değil onu söyleyelim. Bu ayetlere baktığımız zaman bunun çok da Kur'an'ı bir bakış olmadığını söyleyebiliriz. Yani bir kadın ne kadar namusunu muhafaza etmekle yükümlüyse ne kadar iffetini izzetini korumakla yükümlüyse bir erkek de aynı şekilde bunlarla yükümlüdür. Bunlara dikkat etmesi lazım. Yoksa erkek, erkeğe her şey mübah ama kadına her şey haram gibi bir mantık, doğru bir mantık değildir. Bu mesele bize bunu çok açık ve net gösteriyor. Aynen öyle Elif. Önce erkeklere hitap edilmesi de son derece manidardır. Ancak ne vardır? Hani kadınlara ait bazı durumlar vardır. Onlar da Allah e, ayrıca zaten zikretmiş. Biraz sonra biz de onlara da deneyeceğiz. Ama esas önemli olan o ilk cümleler. İlk cümleler geneldir. İlk cümleler eee umumidir. İlk cümleler erkeği ve kadını aynı şekilde görüyor, aynı şekilde sorumluluk altına alıyor. Bunu yani bunun altını çizelim arkadaşlar. Peki şimdi ayeti anlamaya çalışalım. Vakulil müminati erkeklere dediğin gibi, erkek mü'minler dediğin gibi kadın müminlerde de söyle ne yapsınlar ya budne min absarihinne. Ne diyelim oraya arkadaşlar? Bir, bir iki tercümeye bakabilir misiniz? Ne demek? ya ne min absarihinne. Nasıl çevirmişler? Veya Yağudu min absarihim? Erkekler öyle söylemişti. Yağudu min absarihin. Bakışlarını indirsinler. Zeynep harika bir tam da beklediğim bir şey yazdın. Ayşe de aynı şey yazdı. Ya şimdi bana bunu söyler misin? Zeynep Allah aşkına senle Ayşe söyle. Ne demek bakışlarını indirsinler? Şöyle bakışlarımızı aşağı mı indireceğiz? Ne yapacağız? Gözlerini sakınsınlar. E, eh, gözlerini sakınsınlar az biraz anlarım ama yani bakışlarını indirsinler ne demek ya? Ayşe vallahi dediğinizin aynısı birçok tercümede var. Sizin bir suçunuz yok. Hocalarımız sağ olsunlar ya. Bire bir çeviriyorlar. Ben defalarca söylüyorum ne olur. Kur'an'ı böyle harfi harfine çevirmeyelim ya. Ya ne demek bakışlarını indirsinler. Şimdi Türkçe'ye bu bakışlarını indirsinler Arapça çevirseniz Arap anlamaz diyecek ya ne demek bakışlarını bakışlarını çevir indirsinler. Neyse gözlerini haramdan sakınsınlar mesela. Ne kadar güzel bir, bir ifade değil mi? Bunu herkes anlar. Ee, mesela değil mi? Ee, Bakışlarına dikkat etsinler. Yani bakarken dikkatli olsunlar. Ne bileyim? Yani Bizim kültürümüzde olan bir sürü şey vardır. Bunlara göre e, bakışlarını korusunlar mesela. Hatice. Ne demek Hatice bakışlarını korusunlar? Bu da hoş bir şey değil. Bakışlarını korusunlar. Yani gözlük takarak mı koru, takarak mı korusunlar? Kesinlikle e, Hatice'nin er böyle çeviren hocalarımız var ve bu çeviriler bize bir, bir şey söylemiyor yani anlamsız cümleler. Bakışlarını korusunlar. Gözlerini indirsinler. Bunlar anlamsız cümleler ama gözlerini haramdan sakınsınlar. Evet, bunu ben buna bunu anlarım. Bu, harama bakmasınlar, anlarım. Kıssınlar da deniliyor Ayşe ara. doğru. Ne demek? Bakışlarını kıssınlar. Hadi bakalım çözün. Bakışlarını kıssınlar. Nasıl kısacağız ceyiz ya? Ya ey mütercimler. Allah aşkına dikkat edin ya. Kur'an'ı çevirirken dikkat edin ya. Anlayalım şu yaptığınız çeviriyi. Onun için bir daha e, çevirmek zorunda kalmayalım ya. Bir ter, bir ikinci bir tercümeye bakmaksızın kalmayalım. Kısık kısık bakarlarsa mesele yok. Peki yani kısık gözle baksınlar ne demek Ayşe kısık gözle? Çaktırmadan baksınlar gibi Demek çaktırmadan baksınlar. <gülüyor> Neyse onları geçelim. Ama görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Kur'an çevirmek çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. Başarılı çevirenler var ya en büyük sevabı kazanıyorlar çünkü onlar Allah'ın kelamının anlaşılmasına yardım ediyorlar ama başarısız olmayanlar da eh onlardan da Allah razı olsun diyelim kötü bir niyetleri yok ama dikkat etmek lazım Allah'ın kelamı önemlidir çevirirken çok hassas durmak lazım peki başka ne yapsınlar wa yahfazna furujahun ne bakın ne orayı nasıl çevirmişler orayı nasıl çevirmişler wa yahfazna ne yani e, yani İzlarını korusunlar, e, namuslarını ızlarını korusunlar, iffetlerine dikkat etsinler falan e, biraz anlayabiliyoruz. da problem yok diyebiliriz. Aslında burada da daha güzel çevirler yapılabilir ama neyse. Peki tekrar söylüyorum. Bakın bakış yani edepli bakış, adam gibi bakmak, efendi efendi bakmak. Kadınla emredildiği gibi erkeğe de emredilmiştir. Namusunu korumak, iffetini korumak, şerefini, haysiyetini korumak, erkeğe emredildiği gibi kadına veya kadına emredildiği gibi erkeğe emredilmiştir. Lütfen bu konuda erkek ve kadın arasında aydın koymuyor. Ama peki kadınlara ait özel durumlar yok mu? Vardır. İşte şimdi onları görmeye çalışalım. Mesela nedir onlar? وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Böyle bazı şeylerde hani bizim bu model, İslami e, çevrelerde şey vardır. E, hani erkeklerin tesettürü nedir? Erkeklerin tesettürüle ilgili bazı sözler duyuyoruz bazen. Nedir? Öyle bir şey varsa size duydunuz mu? Erkeğin tesettürü nerededir? Bakışındadır değil mi? Evet, e, erkeğin tesettürü göz kapağındadır. İşte kirpindedir. E, değil mi? E, yani erkek de e, mutlaka bunu bilmeli yani göz kapağına hakim olmalı gözlerine bakışlarına hakim olmalıdır dışarıda bir kişinin giymiş olduğu kıyafet her ne olursa olsun onun o kıyafeti bizim gözlerimizi ona dikmemize sebep teşkil etmez edemez herkes bakışından sorumludur o da kendi kıyafatından sorumlu o ayrı bir şey ama ben de bakışımdan sorumluyum bakışıma dikkat etmem lazım arkadaşlar. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Hani biz diyoruz ya kadın işte kıyafetine dikkat etsin falan, falan doğru. Niye? Çünkü erkek ona bakacaktır. Peki tersi yok mu? Yani erkek kıyafetine dikkat etmesi gerekmiyor mu? Erkek de yani öyle yani vücudunu vücut hatlarını ortaya koyacak kıyafetler Giyerken dikkat etmesi gerekmiyor mu? Bazen işte önümüz yaz e, yani mesela yaz yazın e, giyeceği kıyafetler dikkat etmesi gerekmiyor mu? E, ne bileyim yani e, kadın erkeğe bakmaz mı arkadaşlar? Kadın erkeğe bakmaz mı? E, erkek kadına bakıyor da kadın erkeğe bakmaz mı? E, değil mi? Hatta geçen arkadaşlarınızla paylaşmıştım. de paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. E, kurtu bir Kurtubi tefsirinde şöyle bir bilgi veriyor. Diğer tefsirlerde de görebilirsiniz aslında bunu. Nur suresinde, Nur suresini okuyoruz ya. Bu surenin tefsirinde hani şey اَزَّانِيَةُ وَزَّانِي فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ Ayet-i kerimesini yorumlarken diyor ki bakın diyor burada Allah önce اَزَّانِيَةُ e diye başlamış. Kadından zaniye. Yani zina yapan kadın demiş. Sonra vaziyani zina yapan erkek demiş. E tamam peki. Ama diyor Maide suresinde hırsızlıktan bahsederken demiş ki Önce hırsız erkek sonra hırsız kadın. ediyor ama cezasına sonra gidiyor. Neden diyor hırsızlıkta önce erkek sonra kadın. Zinada önce kadın sonra erkek. Bunun e, felsefesini yapıyor. Bunun hani e, izahını yapmaya çalışıyor e, Zeynep arkadaşımızın dediği gibi e, hani bazıları işte kadın giyimiyle, kıyafetle, davranışla tutumuyla buna sebep olduğu için böyle e, böyle denilmiştir diyenler olduğu gibi ama kurtu şunu söylüyor kurtu bir şunu söylüyor diyor ki e, yani tabi orada bir sürü yorum veriliyor. da bir da şu diyor ki kadının nefsi erkeğinkinden daha büyüktür diyor. Yani bunu buna değiniyor kurtubi. Bundan dolayı diyor önce kadından kadından bahsetilmiştir diyor. Yani dolayısıyla nefis, yani erkekte nefis ne kadar varsa kadında da nefis var kurtubinin bakış açısına göre. Yani dolayısıyla şunu demek, demeye getiriyorum ben de. Yani erkeklerde, kadınların da nefsin olduğunu hesaba katarak giyimlerine dikkat etmeleri lazım, kılık kıyafetlerine dikkat etmeleri lazım, konuşmalarına dikkat etmeleri lazım, sözlerine dikkat etmeleri yani kısaca onların da edepli edepli hareket etmeleri lazım. Karşı cinsi her zaman gözünde bulundurmaları lazım. Nasıl bir kadın karşı cins olan erkeği gözünde bulunduracaksa erkekte bu konuyu iman etmemeleri diye buna işaret etmek için onlardan bahsettik. E, tabii ki. Kurtubi'ye katılabilirsiniz de. Vahide mesela diyor ki yok öyle bir şey diyor ama e, herkes acaba Vahide arkadaşımız gibi mi düşünüyor? Yoksa e, Kurtubi'nin bu yorumunda haklılık payı var mı? Onu da e, tartışmak mümkün. Peki oraya, oraya geçelim. Şimdi Yani ne ibda. Ne yani açığa vurmasınlar, açığa koymasınlar. Yani göstermesinler nelerini zinat hunne zinetlerini zinetlerini göstermesinler. Ee, peki bu zinet nedir? Onu biraz sonra müfesserimizin e, yorumuyla e, öğrenmeye e, çalışacağız. Göstermesinler illa ancak malz haraminhe yani bu zinetlerinden e, bazılarının zaten görünmesi gerekir. Doğal olarak görünebilecek olan zinetler vardır. Bunlar hariç. Doğal olarak görünebilecek olan zinetler hariç geri kalan zinetlerini ne yapmasınlar, aşağı vurmasına göstermesinler. Valyadri binne bir ve humur buna ne yani başörtüsü, başörtülerinde e, koysunlar nereye? Alacu yanların üstüne yani e, sarksınlar diyelim başörtülerini aşağı doğru sarksınlar. Başka ne yapsınlar yapmaslar? Valla yübdin ezinete hünne yine e, biraz evvel belirttiğimiz hani o kendiliğinden görünen kısımlar hariç o öteki zinetlerini ne yapsınlar göstermesinler? Zaten demişti biraz evvel göstermesinler. Ancak bazılarına gösterebilirler. istisnalar var ki nedir bu istisnalar? Mesela illerli bu öğlediğine mesela kocalarına gösterebilirler. Kadınla koca e, onlar onların her şeyi birbirlerine helaldir kadın kadın kocasına her şeyi gösterebilir. Erkekte tabii o onlar kendi e, yani Allah onları biline helal kılmıştır. E, او هينne, tabii ki hemen şunu da belirtilen burada aslında söz konusu edilen zinetler e, öyle burada hani bu biz genel olarak dedik kadın e, kocasına e, helaldir dedik ya o genel bir şey. Fakat burada e, ben bana öyle geliyor ki o o yani kastedilmiyor. Yani kast nedir? Kadın e, normal bir vaziyette ev içerisindeyken e, ki kıyafeti ondan bahsediyoruz. Yoksa e, öteki türlü değil. Çünkü aynı şey baba için de söz konusu. Değil mi bakın? Kocaya, koca istisna, tamam babada istisna. E, bir insan babasını herhalde her tarafını gösteremez. Yani, değil mi? E, kocasına gösterdiğini babasına gösteremez bir kız, bir kadın. Dolayısıyla burada söz edilen ev içerisindeki, ev ortamındaki e, normal hal. Yani kadın evinde de dışadaki gibi olmayabilir. Babasının yanında, kocasının yanında. Ev abeyi bu'oletihine kayınpederin yanında değil mi? Ev abnaihinne çocuklarının, erkek çocukların yanında. Ev abnai bu'oletihine üveyi çocukların yanında yani kocası daha önce başka bir kadınla evlenmiş olabilir. O kadının çocukları varsa o çocuklar da erkek çocuklar da e, onun çocukları sayılırlar. Onların yanında da rahat hareket edebilir. Av ihvanihi'nne erkek kardeşlerin yanında. Av beni ihvanihi'nne erkek kardeşinin erkek kardeşinden olma erkek yeyenler değil mi? Ben ebna-i ihvanihi'nne av beni erkek kardeşlerinden olan erkek yiyenler, onlar da onun e, yani torunu sayılır, onların yanında şey pardon yeğenleri sayılır, onların yanında da rahat hareket edebilir. Av beni akrobati ne de kız kardeşinden olan erkek çocukla erkek yetişkin erkekler, onların yanında da e, daha rahat hareket edebilir. Av nizayhin ne? Buna ne diyebiliriz arkadaşlar? Yani bu biraz bizim tefsir kitaplarımızda üzerinde tartışılmış ne kastediliyor burada. Çünkü kadınlar diyor Müslüman kadın. Müslüman kadınların yanında rahat hareket edebilir. Ama bu nisahinle kendi kadınların yanında işte tabii gönül arkadaşımızın dediği gibi Müslüman kadınlar kastedilmiş olabilir ya da cariyeler olabilir. Yani buna ya da genel olarak umumuna manada kadınlar Zeynep'in dediği gibi olabilir. E, <gülüyor> e, bu konuda daha dediğim gibi e, tartışmalar olmuştur. E, yani ben burada şahsen e, e, Sabuni'nin, e, Muhammed Aliya Sabuni'nin Revavi'l-Bayan tefsirinde yaptığı bir yorum var. O bana daha makul geliyor. Burada Nisa'dan kast mesela Müslüman kadın demek e, eğer gerçekten bir kadın Müslüman Müslüman olma şuuruna eren bir kadınsa yani Müslüman olmuşsa geçenlerde yine Allah e, uzun ömür versin e, biz e, Bayburt'taydık arkadaşlar Bayburt'taydık Bayburt'ta e, bir e, toplantımız vardı. Dekanlar toplantısı vardı. Benden dekan bey e, rahatsız donladığında ben gittim. E, toplantıda e, e, Ümit Meriç hanımefendi bir, e, bir Konuşma yaptı, bir konferans verdi hem bize hem baygırtlı kardeşlerimize, vatandaşlarımıza. Orada dedi ki ben dedi, Müslüman doğdum ama sonradan Müslüman oldum dedi. Yani biz Müslüman doğuyoruz ama Müslüman olmuyoruz. Çok önemli bir söz değil mi? Müslüman doğmak başka bir şey, Müslüman olmak başka bir şeydir. Yani şimdi biz bizler Müslüman doğuyoruz. Doğuyoruz da acaba Müslüman oluyor muyuz? Yani bundan kastımız e, araştırarak, inceleyerek, farkında varar farkında olarak bilinçli bir şekilde Müslüman Müslümanlığı kabul ediyor muyuz? Dolayısıyla Müslümanlığın kurallarını benimseyerek eee e, özümseyerek hayatımıza yansıtabiliyor muyuz? Yaşayabiliyor muyuz? Bunları yapabiliyorsak Müslüman oluyoruz. Yoksa Müslüman doğmak Evet Müslüman doğuyoruz. Ama Müslüman oluyor muyuz acaba? Ee, yani eğer bir kadın Müslüman doğduğu gibi Müslüman da olmuşsa yani işte belirttiğimiz sınırlar içerisindeyse evet o kadından zarar gelmez arkadaşlar. O kadın Müslüman da ondan zarar gelmez. Ama bugün gerçekten e, e, işte onu diyeceğim Elif senin yazını okuyorum. E, onu diyeceğim yani bugün Müslüman doğan fakat Müslüman olup olmadığını yani bu ümit medecin cümlesi çerçevesinde e, bilemeyeceğimiz kadınlar var yani Müslüman olup olmadığını ahlaksızlık var mı var saygısızlık var mı var terbiyesizlik var mı var e, fitne fesat var mı var e, yani hatta işte her türlü günah işleyen kadınlar da var yani böyle bir sürü e, bir sürü yanlış yapan e, kadınlar var şimdi iş böyle olunca o zaman o kadın Müslüman doğduğu için o kadının yanında bir Müslüman kadın hareket etse, rahat hareket etse acaba olur mu? O yüzden şey diyor ki, biraz uzattım ama sağ diyor ki, burada ölçü din değil, ölçü ahlak olmalı. Yani ahlaklı kadın olmalı bu Maksat ahlaklı kadın olmalı diyor. Ya hocam biraz sonra arayabilir misin oğlum? Ders tamam. Eee... Niye Müslüman niye ahlaklı kadın? Çünkü mesela e, Hristiyan bir kadın da pekala ahlaklı olabilir, haysiyetli olabilir, dürüst olabilir, değil mi? Yani mesela ahlaklı, haysiyetli, dürüst bir Hristiyan kadın mı yoksa telbiyesiz, saygısız, fitne fesat herkese e, onun bunun hakkında haber veren dedikodu yapan Müslüman bir kadın mı? Ya yani bilmiyorum. sabun diyor ki. Muhammed aleyhisselamın ilk ahlaklı Hristiyan, ahlaksız Müslüman kadından daha iyidir. Onu çünkü en azından gidip de anlatmaz Müslüman kadının vücut hatlarını, şunu, şu, şunu, buşunu anlatmaz. Öteki Müslüman kadın gidip anlatabilir. Neyse. Dolayısıyla nisa de önemli bir kelime. Peki geçelim. Auma meleket eymanuhunne ya da Fitne söz konusu olursa sanki sakınma tabii ki Elif yani işte biz onu söylüyoruz yani bunları yapmayacak kadınların yanında rahat edebilir rahat hareket edebilir ama bunları yapacaksa ondan sakınmalı yani o kadın işte o kadın kim onu anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar peki au ma malaket yani köleler evinde köle varsa e, o köleler sonuçta onlar da evin bir parçasıdırlar onların yanında da Kadın biraz daha hareket ede, rahat hareket ede bilir Başka kimler var? <gülüyor> ne diyelim buna? Yani yaşlı erkekler diyelim mi? Yaşlı erkekler. Ama yaşlı erkekler deyince, yani burada yaş nedir yani? Hangi yaştaki erkekler? Mesela ee, bizim bazen duyuyoruz adam 70 yaşına gelmiş e, ama bakıyorsunuz evlenmek istiyor e, abi bu bir sürü evlilik programları var bazen öyle hani duyuyoruz sağdan soldan e, adam dediğim gibi 70 yaşına gelmiş gidiyor da evlenmek istiyor böyle yani şimdi bu adam 70 yaşına geldi diye onun yanında hareket etmek serbest hareket etmek olur mu? olmaz dikkat etmek lazım El, emiş oğlunun dediği gibi pirifani veya şehvi güçlerini kaybetmiş kişi olursa hadi bir ama tabii onu da nasıl bileceğiz o yüzden bu ifade de yani biraz tabii dikkat etmemiz gereken bir ifade dikkat edin inanın bu e, teknolojik e, gelişmeler Biraz sonra şeyden de söyleyeceğim. İşte mesela çocuklarla ilgili olan. Evtulli ellede len gabu henüz kadınlık nedir, kızlık nedir, henüz bunları yani kadının işte avreti nedir falan bunları bil yani şehvet nedir bunları bilmeyen çocuklar. Bunların yanında da rahat hareket edebilir diyor kadın ama bugün teknolojik gelişmeler öyle yapmış ki arkadaşlar artık sanki çocuk çocuk değil, yaşlı yaşlı değil. Öyle bir yani etki etmiş insanlar bakıyorsunuz dediğim gibi adam 70 80 yaşından gelmiş hala e, icabında bu düşselerin peşinde koşuyor. Bakıyorsunuz daha çocuk yani hiç tahammül etmeyeceği çocuk o da böyle şeylerin peşinde koşabiliyor. Bunlar hep teknolojik gelişmeler neden olmuş diyebiliriz. Belki biraz onların yüzünden olmuş diyebiliriz. Dolayısıyla bu buralarda dikkat etmek lazım. Yani özellikle e, hanım arkadaşlarımız tavsiye ediyoruz. E, i̇şte ulaşım araçlarında binerken veya böyle toplum topluma açık yerlerde olurken işte ya bu adam yaşlıdır. Hani zarar gelmez falan diye düşünelim. Par paranoyak olmaya gerek yok ama dikkatli de olalım arkadaşlar. Her zaman dikkat olmada fayda var. Tedbirli olmada fayda var. Ee, onu belirtmek istedim. Başka bitirelim bu ayeti de. Biz müfessirimizin izanı okumaya çalışalım. Bir de diyor ki yadırım ne bir Arcıme yani yokmin yani, zinet yani o hani göstermemesi gereken zinetleri vardı ya onları birlerine hissettirmek için birlerine göstermek için saklı olan gizlemiş oldu saklamış oldu örtmüş oldu zinetlerini göstermek için de böyle hani yürürken dikkat etsin, Bunları gösterecek şekilde, hissettirecek şekilde yürümesin. Valla yadırı mı bir arıcılığınlayan, ayaklarını böyle yere vurarak. Tabi bunun ne anlama geldiğini biraz sonra okuyacağız. Bitirelim ayeti. Wa tuhuuillallahi jamiyyan ayuhal muminun. Yani yukadaki hem erkek Müslümanlardan bahsederken, hem buradaki mümin kadınlardan bahsederken, hep Büyük Rabbimiz yani tamam ben size bir takım yasaklar koydum, bunları belirttim ama. Yani neticede insanlık hali siz eğer buralarda bir kusurunuz olursa bir kusur yapmışsanız ümitsizliğe kapılmayın tevbe edin Allah'a tevbe edin çünkü Allah tevhaptır tevbeleri kabul eder ee, ve sizin tevbelerinizi kabul ettiği takdirde de sizde ne olursunuz ee, kurtuluşa erersiniz Allah'ın azabından e, kurtulursunuz dolayısıyla tevbe etmeyi asla ihmal etmemek lazım. Şimdi gelelim arkadaşlar müfessirimizin yorumuna. <gülüyor> Müfessirimiz diyor ki Allahu u Teala müminlerle ilgili hususları irdaf etti bağladı. Yani ilişkilendirdi. Neyle? Bir emril müminati müminlerle ilgili işlerle. Yani erkeklere vermiş olduğu emirlerin benzerini onlar için ortaya koymuş olduğu hususların benzerini Kadınlarla da ilişkilendirdi. Yani ikisini birbirine bağladı. Peki niye böyle yaptı? Niye erkeklere verdi hükümlerin aynısını kadınlara da verdi? Ennel fil emreyni vahidatun. Çok önemli bir noktaya değiniyor. Çünkü diyor yani ikisinde de aynı hikmet var. Yani erkeğe hitap ederken Allah ne hangi hikmeti nazara almışsa, hangi maksatla erkeklere bu hük hükümleri vermişse, bu yasakları koymuşsa aynı maksatta kadınlarda da bunu emretmiştir. Dolayısıyla maksat aynıdır. Hikmet aynıdır. Gaye aynıdır. Dolayısıyla bu iki hususu erkeklere ve kadınlarla ilgili hususu birbirine bağlamış. İkisi de, de hikmet tek değil mi? Ee, Şeyh'im arkadaşımızın belirttiği gibi. Ve tasrihan aynı şekilde Allah-u Teala niye bunu yapmış? Tasrihe etmek için. Yani açıklamak için açık bir şekilde ortaya koymak için neyi? Bime takarara, fi evamir şeriati şeriat içerisinde bulunan emirleri takarara yani e, takrir etmek diyorum. Ben yani ortaya koymak için neyi? Fi evamir şeriati şeriatın emirleri içerisinde bulunan hususları tasrih etmek. Peki hangi şeriat hangi şeriat içerisindeki hangi emirler el muhatabi biha er rijalu? Bilhassa erkeklere hitap, erkeklere yönelik olan erkeklere hitap eden şeriatın emirleri, ebirleri bunları bunların aynı şekilde bin enha tashmelu en nisaa Bunların aynı şekilde kadınları da kapsadığını takrir etmek bunu bize açıklamak için Allahu Teala böyle yapmıştır. Yani demek ki bir kere hikmet aynıdır ikisinde de. O yüzden birbirine bağlamış bu iki hususu. Ayrıca bir de şunu bize bildiriyor allah Teala. Diyor ki erkeklerle ilgili yasalar şeriatta bundan erkeklerle ilgili bu yasalar nasıl erkekleri bağlıyorsa nasıl erkekler bunlara muhatapsa aynı şekilde bunlar kadınlara da kapsar kadınlara da hitap ediyor. Bunu bize bildirmek için tasrihan bima takarrarat bi awamir-i şeriat-i muhatabi biha erricano min enha teşmelu en Peki. fakat allah Teala, Teala kana كَانَ هَذَا الْاَمْرُ قَدْ يُظَنُّ أَنَّهُ bil rijali, Fakat şöyle bir husus var. Şöyle bir husus var. Nedir o? Yani zannedilebilir ki bu emirler yani kadı erkeklerle ilgili emirler verdi ya erkeklere söyle gözlerine harama bakmaktan sakınsınlar. Erkeklere söyledi bunu. Birileri zannedebilir ki bu emir sadece erkeklere hastır. لَمَّا كَانَ هَذَا اَمْرُ bu emir قَدْ يُذَنُوا zannedilebilir ki اَنَّهُ خَاسٌ bir ricali bunlar sadece erkeklere khastır peki niye böyle zannedilebilir لِأَنَّهُمْ çünkü erkekler اَكْثَرُ irtikaben daha çok işliyorlar لِدُدِّهِ karşı cinse yani karşı cins olan kadınlardan daha fazla bu tür suçları işliyorlar bu tür yanlışları yapıyorlar Dolayısıyla yani e, zannedilebilir ki e, erkekler daha çok yapıyorlar ya bu işi. O zaman sanki yani şöyle diyelim işte erkek daha çok kadına bakıyor. Yani biraz evvel bahsettik ya e, erkek daha çok bakıyor. Daha çok işte gözünü açıyor falan filan. Dolayısıyla sanki Allahu Teala sadece erkeklere söylüyor. Ey erkekler işte bakmayın. Bakışlarınızla dikkat edin. Böyle zannedilebilir. Bunlar kadınlardan daha fazla yapıyorlar bu işi müfessirimiz diyor. Dolayısıyla sadece bunlara denirilmiş gibi zannedilebilir. Bu yüzden diyor vakaa nasu aleha da shumuli o yüzden yani böyle anlaşılmasın diye bu nas, yani Kur'an nas e, aynı aleha da shumuli bir emrin sahibi zâlki Yani aynı şekilde kadınları da bununla. E, sorumlu tutacak şekilde, kadınları da kapsayacak şekilde gelmiştir ifade ediyor. Yani niye Allahu Teala ikisini birbirine bağlamış? bu emrin sadece erkeklere ait olmadığını, erkekler gibi çünkü erkekler daha çok yapıyorlar. Dolayısıyla bu sadece sanki sadece erkeklere hitap ediyormuş gibi böyle anlaşılmasın. diye aynı zamanda kadınları da zikretmiştir ve bu hükümlerin aynen kadınlara da kapsadığını bildirmek için Allahü Teala erkeklerden bahsettikten sonra kadınlardan da bahsetmiştir diyor müfessirimiz. Peki, intaklemizdaki ilaneyin nisai bundan sonra bu iki hem kadınlar hem erkeklerle ilgili hususu bu şekilde belirttikten sonra diyor Allahu Teala intaklemizdaki buradan intikal etti. İntikal eden kim Allahu Teala değil mi? Nereye intikal etti? Nereye geçti? Hangi konuya geçti? İlla nehir, nisa, kadınlarla ilgili bazı yasaklara, kadınlarla ilgili bazı yasaklar konusunda. An <gülüyor> eşya yani kadınlara bazı şeyleri yasaklıyor, buna geçiyor. Nedir bu şeyler? Orif min huna atsahedu fiha. Kadınlar sanki burada biraz daha gevşek davranıyorlar. Yani kadınların gevşek davrandığı bazı hususlar var. O hususlarda Allahu Teala onlara bazı yasaklar getiriyor. Bu konuya geçiyor. Önce erkeklere ve erkekler gibi kadınlara genel genel e, emirler veriyor, genel hitaplar yapıyor. Arkasından sadece kadınlara has bazı hususlara geçiyor ve onlara bazıları yasaklıyor. Bu yasakladığı şeyler nedir? Yani kadınlar bu konularda birazcık gevşek davranıyorlar. Hürife min hunne kadınlar e, kadınların yaptığı anlaşılıyor. Et tesahülü tesahül. Tesahül yaptıkları anlaşılıyor. Fiha o konularda. Tesahül neydi? Yani böyle hani biraz gevşeklik gösteriyorlar. Çok mühimsemiyorlar. Çok dönemsemiyorlar. E, bu hususları Allahu Teala yasaklıyor. وَنَهْيهِنَّ Aynı şekilde kadınları neye ediyor? Neden? اَنْ izhar اَشْيَاءَ Bazı şeyleri izhar etmekten, ortaya çıkarmaktan onları neye ediyor? Nedir bunlar? تَعَوَّدْنَا اَنْ يُحْبِبْنَا ذُهُورَهَا Yani kadınlar bunları izhar etmekten hoşlanırlar. Yani kadınların izhar etmekten hoşlandığı bazı şeyler var. Bunları da izhar etmekten onları yasaklıyor Allah Teala. Taavud yetaavud yani alışkanlık haline getirmek arkadaşlar. Neyi alışkanlık haline getiriyor kadınla? en na onları böyle açıkça ortaya koymaktan hoşnut olmayı, memnun olmayı. Bunu alışkanlık yani sürekli böyle aynı şeyi yapıyorlar, aynı açıklığı ortaya koyuyorlar. Yani bu alışkan, bunu alışkanlık haline getirmekten de Allah onlara neydi? Vajm'a al Qur'ân'u, bütün bu kadınlarla ilgili yasakları topladı, fi lafsı zineti, zinet lafzında hepsini topladı. Bir kavlihi şu ifadede geçtiği üzere, hangi ifadedir o? Vale yubdine zinete hunne. Kadınlar ne yapmasınlar zinetlerini aça, vurmasınlar zinetlerini göstermesinler. İlla mağdharine. Ancak yani zaten görünenler var yani ortada kendileri ortada olanlar var. Onların dışındakileri ne ortaya koymasınlar. Yani zinet kelimesiyle bütün bu konuları e, ifade etti Allahu Teala. Peki o zaman nedir? وزinetu, zinet nedir? Vazinetu, zinet. مَا يَحْصُلُ بِهِ اَزْزَيْنُ ee, Zeyn'in kendisiyle hasıl olduğu, zeyn'in kendisiyle oluştuğu e, şeye biz zinnet diyoruz. Peki zeyn nedir? وَزِنَ الْحُسْنُ Zeyn de hüsündür yani güzelliktir. Yani eğer siz bir şey yaptığınız zaman onunla güzellik ortaya çıkıyorsa, güzelleşme ortaya çıkıyorsa o zinettir. Tamam arkadaşlar. İşte o zineti de ne yapmamak lazım? göstermemek lazım. Allahu Teala bunu yasaklıyor. Peki müfessiz diyor ki zeynu مَصْدَرُ زَانَهُمْ Zane fiilinin arkadaşlar mastarıdır diyor اَزْزَيْنُ Bu bir gramatik bilgi. قَالَ عُمَرُ بِنْ اَبِي رَبِيعَ Bu zat diyor ki اَمَرُ بِنْ اَبِي رَبِيعَ جَلَّلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ Yani bakın zeyn kelimesini güzelleştirmek anlamında kullan. Celle Allahu Allahu Teala yüce kıldı. Bu yüzü zeynem güzellikle. Yani güzelleştirerek yüce kıldı. allah Teala bu yüzü güzelleştirerek yüce kıldı. Yani işte bu da zeyn kelimesi güzelleştirmek anlamında. Araplar kullanıyorlar bu şekilde. يقالوا. Yine Araplar derler ki zeyyene bimâne hassene. Yani güzelleştirmek anlamında. Zeyyene hassene güzelleştirmek. Allah Teala nitekim Allah da bu şekilde kullanıyor. Nerede kullanıyor? Mesela züynel linasi hubbüş-şehavati İmran Suresi'nde geçiyor. Allah kadınları deme mi? Ee, er, insanlara erkekler ne yapmış? Ee, güzel kılmıştır ya da kadınlar erkeklere süslü kılınmıştır. Güzel gösterilmiştir. Çekici kılınmıştır. Diyelim mi? Zuyne linnâsi erkeklere çekici kılınmıştır. Zuyne'den kastınız yani güzel, güzelleştirilerek çekici kılınmıştır. Hübbü şehevati bine nisai kadınlara ilgi. Ee, başka vakale yine Allah başka bir ayette de bunu kullanmış. Demiş ki وَزَيَّنَّهَا لِنْنَظِرِينَ Burada da gökyüzü ile ilgili bir ifade arkadaşlar. Yani gökyüzündeki yıldızları Değil mi? Gezegenleri biz süsledik. Kimler için Lins, süsleyerek güzelleştirdik, güzel kıldık, güzel gösterdik kime? Nazarine onlara bakanlara. Dolayısıyla bu iki yerde zeyyene fiili kullanılmış, güzelleştirmek, e, cazibeli hale getirmek anlamında. Peki arkadaşlar şimdi e, anladık demek ki e, zinet vardır. zinet nedir? zinette de kadını güzel gösteren şey. Peki e, neler zinetin kapsamından girer, neler girmez? Şimdi onları görmeye çalışalım. Diyor ki müfessirimiz: "Vaktul fi's suar ve'l khalkal." Suar ve khalkal konusunda ihtilaf vardır. Yani suar ve khalkal zinete girer mi, girmez mi? Nedir suar arkadaşlar? Suar nedir khalkal nedir bilen var mı sizden? Hızlıca yazmaya çalışalım bir zahmet. Suar nedir? Suvar, es suvaru, belki çoğumuzda vardır. Çoğumuzda, özellikle bayan arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinde var. Bilezik mi? E, aynen tabii ki Zehra. Bilezik arkadaşlar. Bilezik. Hal hal da ayak bileğine takılan takı, aynen öyle şey. Arkadaşımız da onu yazdı bize. Dolayısıyla bilezik ve hal hal. Bunlar zinete girer mi? Zinat filmesinin kapsamına girer mi, girmez mi? ihtilaf var bu konuda. Vas sayihu diyor ki do, sahih olan yani maliki mezhebine göre doğru olan enlemenin zinete zahir etti bunlar zahir zinetlerdendir. Şimdi demek ki zinetler zahir ve batın diye ayrılıyor. Biraz sonra onları da tam okuyacağız. Bunlar hangisine giriyor? Zahir zinetlere giriyor. Vakit akarra Kur'anu al zaten Kur'an'da halhala işaret etmiş. halhala değilmiştir. Ne ile? Bi kavlihi şu ifadesiyle Allah halkala işaret etmişti. Nedir o? Ve la yadribna bi'arculihinna ayaklarını yere vurmasınlar. Niye? Li yu'lama ma yukhfina min zinetihinna. Yani saklamış oldukları zinetlerini göstermek için. Yani müfessirimize göre sanki mesela kadın işte ayak bileğine bir halka -hal taktı. Ee, o hal hal galiba ses mi çıkarıyor? Yani böyle kenarında e, ses mi çıkarıyor şey mi? Herhalde öyle bir şey. Şimdi kadın da onun ayağını sert sert vurunca o ses çıkarıyor. Yani şey diyor ki işte diyelim ki eğer orada erkek metkek falan varsa yani bak ya benim ayağımda işte yani normalde diyelim ki elbisesi, elbisesi örtmüştür orayı ama ayağını böyle sert olarak ses çıkartarak erkeğe sanki bak benim ayağımda hal hal var. Ee, böyle bir hani dikkat dikkatleri buraya çekmeye çalışıyor. İşte burada müfessirimize göre burada zinet kelimesi halkal anlamında kullanılmış veya halkal zinetten e, sayılmıştır burada. Dolayısıyla müfessir o yüzden e, diyor ki neredeyiz bulamıyorum diyor. gönül hemen göstereyim gönüle. Müfessirimiz diyor ki ne diyor arkadaşlar halkal zahiri zinetlerdendir. E, şuradayız. Bak kemasiyeti Evet e, doğru söylüyorsun Ayşe topuklu ayakkabı içinde söylüyorlar ama yani yani topuklu ayakkabı e, sınıfta da bazen tartışıyoruz arkadaşlar topuklu ayakkabıyı hani böyle e, evet o anlamda değerlendiren ne oluyor ama tabii ki yani bilmiyorum yani topuklu ayakkabıyı her giyen kötü niyetle mi giyiyor acaba topuklu ayakkabı giyen herkes yani bir işte o hal hal olayında olduğu gibi bir mesaj vermek için de yani o kadar çok belki yani kötü niyet taşımamak lazım ama yani dikkat etmek lazım. Eğer topuklu ayakkabı giymişse bir hanım orada daha dikkatli olmak lazım. Evet yani tartışmalı konular burada kesin bir şey söylemeyelim ama ee, mesela ses de dikkat çekiyor e, diyor Elif veya her neyse. Kısaca şunu söyleyelim. E, topuluk, topuklu ayakkabı giyen bir arkadaş daha dikkatli olmalı. Yani mesele topuklu ayakkabı giyip giymemek değil, mesele yürüyüşte daha dikkatli olmak lazım. Mesela bir hanım topuklu ayakkabı giymeyip de e, böyle e, hani e, e, dikkat çekecek şekilde yürüyorsa e, ona, ona Olumlu bakacağız? Hayır. O da yani toplu ayakkabı yok ama yürüyüşü e, hoş değil. Dolayısıyla mesela hanım hanım yürümek, edebinde yürümek, dikkat etmek. Aynı şey erkek içinde olduğunu yukarıda söylemeye çalışmıştık. E, peki devam ediyoruz. E, Kemal Seyyetti Tekin biraz sonra müfessizimiz e, gelecek diyor bu konu açıklayacağız diyor. Bağışlayın. Bu Arabi, Arabi diyor ki Rava i̇bn şey değil. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. i̇bn bir şey değil. Bu bir şey değil. diyor bir şey değil. Bu bir şey değil. değil. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. değil. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Bu bir ahkan Kur'an diye bir tefsir yazmıştır. E, 542 tarihinde de vefat etmiştir. Hocam neredeyiz diyor. Dilan'ın bak göstermişim ya oklan. Bak Kale İbn Arabi. Bak buradayız. E, evet. gönül en atlaması. Yan sayfaya bakın. Hocam atladığımız yerler var. Yo şeyime ben atlamadım bir şey. Ben atlamadım bir şey. Peki siz daha bakın bulacaksınız herhalde. Belki çıkışta bir şey mi e, siz atlamış olabilirsiniz? Peki arka sayfaya geçin diyor Esra. Bizim notlarda bazı paraklar var arada diyor. O e, bilmiyorum. Bir yanlışlık olabilir. Peki devam edelim. E işte bu zat diyor ki rava İbnü'l-Kasım an Malik tekrar söyleyelim müfessirimiz Maliki mezhebine mensup olduğu için bilhassa İmam Malik'in görüşlerine değer veriyor Onları naklediyor. Tek burada da onu görüyoruz. Eee İbnü'l-Kasım İmam Malik'ten şöyle rivayet etmiştir. Demiş ki İmam Malik "Leysel hidabu min'z-zineti." Hidab nedir arkadaşlar? Hıda bilen var mı? Hocam 16'nın sonundan hızlıca alabilir. 16 nedir? Oo, 16. Peki ee, hemen alalım. Vaktulifis suari wal khalkali yani e, bilezik ve hal hal e, zinetten değil midir? Bu konuda ihtilaf vardır. Vas sayihu doğru olan enle hamenesin tezahürü bunlar zahir zinetlerdendir diyor müfessirimiz. Allah Teala da vallahi yadribne bi'arculihinne li'alema ma yufnene zinetihinne ayetinde hani zinetihinne diyor ya o zinet kelimesiyle diyor halkalaya işaret etmiş diyor müfessirimiz. kemeseyatinidekin biraz sonra bahsedeceğiz diyor. O nasırı, İbn al Arabi ve İbn al an Malik, "Leysel çıdabu" min azin. arkadaşlar? Utanmak demiş, e, huzma demiş bir arkadaşımız huzma. Kına harika ama nasıl kına? Safiye, Zehra nasıl kına? Sadece düz kına mı? Kına yakmak, harika. Hint kınası. Evet, yani böyle hani e, el elimizin, yani bazı kadınlar falan yapar böyle ellerine. Aşte diyor ki notlar farklı niye acaba desenli kına peki şekilli desenli kına diyorum kısaca e, bu bunlar diyor e, bak leysel bu zinetten değildir dolayısıyla onlar görünebilir yani kadın elin üzerine böyle bir şekil vermişse kınayla kına sürmüşse o görülebilir e, demiş İmam Malik bu e, zinetten değildir ve diyor ki e, Ebu Bekir İbn-i Arabi velem yuqayyidhu bihidabil yedeyni biraz çok önemli İmam Malik diyor bunu söylerken sadece eldeki kınayı kast etmedi bunu sadece eldeki kınayla e, sınırlamadı e, bunun anlamı nedir Vakale İbn-i Arabi, İbn Arabi diyor ki o zaman velhidabu minezzinetil batineti Pardon, yani o zaman bunun anlamı nedir arkadaşlar? Ayakta da hidab varsa o da zinetten değildir, görünebilir. Yani o İmam Malik'in sözünden o anlam çıkıyor. İmam Malik diyor ki hidab yani şekilli kına, desenli kına zinetten değildir. Zinetten değilse görünebilir, Görünmez, görünmesinde bir sakınca yoktur. E peki bunu söylerken yani işte el kınası, ayak kınası diye ayırmadı. O zaman ayak da bunun içerisine girer, Öyle bir anlam çıkıyor. Fakat İbn Arabi diyor ki, yani bak valem yok ayidhu bihidabil yedeini sadece elleri kast etmedi, ellerle sınırlandırmadı diyor. Şey mi hayır şey mi bu kınat şekli Araplarda da var. O yüzden yoksa Hindistanla ilişkilendirmemek lazım i̇bn Arabi diyor ki اَلْخِدَابُ مُنَزْدَتِ الْبَاطِنَةِ اِذَا كَانَ فِي Bana göre diyor, bakın bunu Ebu i̇bn Arabi diyor, bana göre diyor eğer ayakta varsa bu hidab yani desenlikini ayaktaysa o zaman o batın zinettendir arkadaşlar diyor. Yani zahir ziynetten değil batın zinettendir. Demek İmam Malik bir ayrım yapmamış. İster elde olsun ister ayakta olsun Eldeki kına da, ayaktaki kına da görülebilir. Ee, zahir zinettendir Bir mahzun yok ama onun mezhebinden bir alim olan Ebu Bekir İbni Arabi diyor ki ayaktaki diyor batın zinettendir diyor. Zahir zinetten değil diyor. Peki. Ee, şimdi Zinet o zaman demek ki kısımları var. Batın Zinet zahir Zinet başka. Mesela Ve ziynetu kısmani ziynet iki türlüdür diyen alimlerimiz de vardır. Zinet iki şekildedir. Hılkiyetun ve muktesebetun. Biri hılki yani yaratılıştan gelen Zinet Biri muktesebe yani daha sonra elde edilen Zinet Kazanılarak elde edilen ziynet. Peki bunları da anlamaya çalışalım. Fel <gülüyor> Yaratılıştan doğuştan gelen zinet nedir bunlar? El <gülüyor> Valkafani yani birisi yüz ikincisi val kefen Elle değil mi A veya bazı maliki alimlere göre e, yani ne diyelim arkadaşlar kolun yarısı gönül arkadaşımız belirti kolun yarısına kadarki kısım hııyı znetten doğuştan gelen znettettendir e, Peki var muhteseebeti muhteseebe olan nedir o zaman yani sonradan elde edilen, sonradan kazanılan zihniyet nedir? Nedir onlar? Ee, Sebab-u tezayyuni yani bizim tezayyün, yani süslenmemize güzelleşmemize sebep olan her şey mesela minel libâs-ül ne olsun libâs-ül fâhiri arkadaşlar, yani kefen ya yani kefan eller, eller ne diye eller, El, vel keffen eller elbise yakışan fahiş nedir arkadaşlar Fahir. gösterişli elbise harika. Şeyma Durusoy yazdı gösterişli elbisele mesela. Lüks elbise diyebilir miyiz? E, hülya ne diyelim başka e, gösterişli ne başka ne diyebiliriz? Gösterişli elbise doğru, kaliteli değil. Kaliteli değil hayır. E, alımlı olabilir. Alımlı, şatafatlı olabilir. Güzel, çekici olabilir. Evet, bütün bunlar olabilir. Bu tür elbiseler ne, neye giriyor arkadaşlar? E, müktesebe olan zinete giriyor. Başka bir hülyyi. Hülyyi ne, ne olsun arkadaşlar? Yani takı harika. İşte bileziktir, kolyedir. Bunlar değil mi? Bunlar da e, demek ki e, müktesebe olan Zinetlerdendir. Vel kuhli. Kuhl nedir arkadaşlar? Sürme harika, göze sürme çekmek bu da ona giriyor. Val khidabi bilhineyi biraz evvel bahsetmiştik. Kınayla şekil yapmak, yani kınayla ellerde ayaklar desen yapmak. Bunlar arkadaşlar neye giriyor? E, mükteseb olan zinete giriyor. Tamam arkadaşlar. Waqd utliq ismuz zineti alâ libâs. kuran Allahu Teala'nın şu sözünde de arkadaşlar zinet kelimesi elbiseyle ilişkilendirilmiştir. Zinet elbise ilişkilendirilmiştir. Ne diyor Allahu Teala? Ya beni âdeme ey Adem oğulları, hudû zinetekum inde kulli mescidin. Değil mi? Ne diyelim oraya? Her her ne diyelim anda kulli mescidin her mescide gidişiniz değil mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ee, onun e, e, orası önemli bir gene işte Kur'an tercüme sahasından önemli bir ifade burası. Her secdeye varışınızda. Yani artık e, onu, orayı çözmeye çalışın arkadaşlar. ibadet demiş arkadaşımız. Ee, e, yani e, ne yapın? Yani elbiselerinizi üstünüze alın. Değil mi? Elbiselerinizi. Bakın ziynet kelimesi bu da elbise ile ilişkilendirildi. Ee, Başka fev fi kul harrama zinata llahi allati akhraj li Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu zinetleri kim haram kıldı de, de Buradaki zinet de yine elbise yani Allahu Teala kulları için elbiseler çıkarmış. Ee, siz bunları giyebilirsiniz. Kim bunları haram kıldı? Tefsirimize göre buradaki zinette de yine elbise anlamındadır. A'raf suresi 32. ayet. Wa lil libasi hasani bir de güzel elbise anlamında kullanılmıştır zinnet kelimesi. Nerede? <gülüyor> allah Allahu Teala'nın şu ayetinde ne demiş Rabbimiz? <gülüyor> Taha suresi 59. ayette biliyorsunuz Firavun'la e, Hazreti Musa tartışıyorlar. Hazreti Musa Asa mucizesini gösterince yılına dönüşüyor ya Firavun diyor benim de sihirbazlarım var onlar da senin yaptığını yaparlar diyor. E, Musa diyor benimki sihir değil işte tartışırlarken o zaman buluşalım bir günde bir araya gelelim. Bakalım hani kim kazanacak falan gibi. Peki ne zaman bir araya gelelim? Mâidukum <gülüyor> e, sizin diyor randevunuz, buluşma gününüz, buluşma zamanınız ne zamandır? Yavm-ı Zinet günü <gülüyor> yani herkesin süslü elbiselerini giydiği gün. yavm <gülüyor> ne demek? Süslü elbiselerin giydiği gün demek. Yani bayram günü gibi. Hatta daha önce söylemiş olabilirim. Mukatil Süleyman buna Nevruz günü demiş. Yani Yevmuz Nevruz. Çünkü Orta Asya'da insanlar Nevruz gününde çok böyle lüks, şatafatlı elbiseler giyerler. Dolayısıyla demek ki demek insanların lüks, insanların şatafatlı, insanların başkana demiştik. Yani böyle güzel elbiseler giydikleri gün demektir. Zinet bu anlamda kullanmıştır burada. Ve tezeyyunu peki tezeyyun yani süs bunlarla süslenmek ne yapıyor? Yazidul mar'ate husnan. Kadının güzelliğini arttırır. Yani bu takılar, bu elbiseler, bu e, makyajlar falan bütün bunlar ne yapıyor? Tezeyyun dediğimiz yani bunlarla süslenmek kadının güzelliğini artırır. Zaten kadın güzeldir. Ama ne yapıyor? Güzellikini, yezidül kadının güzelliğini arttırıyor. Başka peki sadece bunu mu yapıyor? Veyleftu ileha alanzara bakışları üzerine çekiyor, değil mi? Veyleftu dikkatleri üzerine çekiyor. Li çünkü. Ee, bu, لِأَنَّهَا مِنَ الْأَحْوَالِ اللَّتِي لَا تُقْصَدُ إِلَّا لِأَجْلِ تَظَاهُرِ <بِالْحُسْنِي> Çünkü diyor bir kadın eğer lüks, elbi, e, lüks takılar takıyorsa, e, işte alımlı elbiseleri giyiyorsa, işte böyle makyaj yapıyorsa, bütün bunlar diyor لِأَنَّهَا bütün bunlar مِنَ ahvali öyle durumlardandır ki اللet öyle durumlardandır ki la تُقْصَدُ Onunla kast edilmez, onunla e, murad edilmez illa li'ajli't-tazahure bil husni. Ancak kadın onunla güzelliğini göstermeyi murad eder. Yani bir kadın niye alınlı elbise giyer? Güzelliğini ortaya koymak için. Bir kadın niye işte eline, yüzüne, gözüne makyaj yapar? Güzelliğini göstermek için. Bir kadın niye takı takar? Niye küperler mücevher falan takar? Güzelliğini göstermek için. Onu söylüyor. yani. Diyor ki <gülüyor> ıı, la tugsad illa li'ajid tavwa'u ibn husayn <gülüyor> fakanat lafitat anzar rijali o zaman da kadın bu haliyle ne yapar erkeklerin bakış açılarının odağına otur değil mi fekanet o zaman kadın olur ne olur <gülüyor> lafitat anzar rijali erkeklerin dikkatlerinin üzerine çeker odak noktası ne otur teli <gülüyor> zalike <gülüyor> işte bundan dolayı nuhyen <gülüyor> nisa kadınlar nehi edilmişlerdir An izhar zinetiyle zinetlerini ortaya koymaktan, göstermekten nehir olmuşlardır. Ee, i̇lla ancak liriceli, ancak bazı erkekler için e, bunu yapabilir. Bazı erkeklerin yanında bunu yap yapabilirler. kimdir bu erkekler, Allah'ın öyle erkekler ki, lâyse minşenihim en tetaharka minhum şehvatun. Bu erkeklerin asla aklına şehvî bir Düşünce gelmez. Nehveha, kadınlara karşı. Yani o kadınlar, mesela bir kadın düşünün ki alımlı elbise girmiştir, takı takmıştır, makyaj yapmıştır. Bir erkeğin yanındadır. Öyle bir erkek ki bunları yapıyor diye o kadına karşı bir ilgi duymaz. şehri bir ilgi duymaz. Niye duymaz? لِحُرْمَةِ قَرَابَتِنَا سِحْرِينَ Akrabalıktan dolayı veya sıhriyetten dolayı. Sıhriyet ne arkadaşlar? Sıhriyet yani... Zaman için ben söyleyeyim evlilik yoluyla oluşan akrabalığa bir diyoruz yani gelinle kayınpederi arasındaki akrabalık sıhhiyet akrabalığıdır tamam mı arkadaşlar işte mesela normal şartlarda bazı affedersiniz yani sözün meclisinden dışarı sapık kayınpederler de çıkabilir yani zaman zaman basında görüyoruz ama bunlar hani istisnadır kaydıyı bozmaz yoksa bir gelin bir kayınpederin kızı gibidir değil mi? Gelin kayınpederinin yanında bir makyaj yapmışsa bir şey yapmışsa kayınpederinin aklına kötü bir şey gelmez. Babasının aklına kötü bir şey gelmez. Kardeşinin aklına kötü, kötü bir şey gelmez. Ee, gönüllü ki tedbirde fayda var. Ee, evet yine de tabii ki, zaten biraz evvel söylemeye çalışmıştık bunu. Demek ki bundan dolayı arkadaşlar Allah e, genel olarak kadınları süslü, püslü bir şekilde dışarı çıkmaktan süslenerek dışarı çıkmakta yetmiştir? çünkü öyle yaparsa erkeklerin bakışlarına maruz kalacaktır evet. ma zineti ancak bununla birlikte diyor, yani zinetler konusunda bazı istisnalar vardır. Yani Allah dedi ya, zinetlerinizi ortaya koymayın, kimseye göstermeyin. Bazı istisnalar vardır. Nedir onlar? Wa huwa ma fi setrihi Bunlar da örtülmesinde meşakkat olan zinetlerdir. Kime meşakkat var? alel mer'ati kadına yani kadın onları örterse sıkıntı çekecektir. Ya da ev ya da fi terki Ya da onları çıkarmak, onları bırakmakta da sıkıntı vardır. Kime alel nisa'i kadına. Demek ki bazı şeyler var ki arkadaşlar. Kadın onu örterse sıkıntı olacak. Dolayısıyla ört Allah onlara örtmelerini emretmemiştir. Ya da çıkarırsa, terk ederse, bırakırsa bundan dolayı sıkıntı olacak. Ee, bunu da Allah emretmemiştir müfessirimize göre. Bunlar ne olduğunu şimdi söyleyeceğim size. Onunla isterseniz bitirelim. Biraz uzattık dersi. Ee, ne gibi? Mesela bakın diyor ki وَهُوَ huwa كَانَ مَنَ ازْزِينَتِ fi مَا amali. Mesela iş yerindeki eee Durum film adı değil, amel iş esnasında. Elleti öyle iş ki layece bu öyle iş alanında zinetler ki layece bu sırada onları örtmek gerekmez. Meselur kühuli, mesela sürme gibi. Atladım yoksa ben yok değil mi doğru gidiyoruz? Meselur kühuli, walhidab ve walkhawatimi. Eşin mesela diyor ki. E, yüz. Yani eğer kadın yüzünü örterse malikilere göre kadının yüzü e, illa mavi vahara minhaya giriyor. Yani açıkta kalacak. E, kadın yüzünü örterse yani bakın dedi ya hani örtmek kadına sıkıntı verir. Sıkıntı verecek kadına. Mesela çalışması lazım, iş yapması lazım. Elini örterse e, iş yapamayacak sıkıntı verecek. İşte bunları örtmesi ona sıkıntı verir. Dolayısıyla bunlar e, e, zinete girmez. Hangi zinete girmez? Örtülmesi gereken zinete girmez. Bir de bırakılması zor olanlar var. Mesela kadın bilin ki işte kocasını memnun etmek için, kocasına güzel görülmek için tuttu. Gözlerine sürme çekti. Değil mi? Sonra iş, iş çık, dışarı çıkması lazım kadının. Dışarı çıkacak. Hadi bakalım işte o sürmeyi çıkar gözünden. Et çıkartması zor. Eline kına sürdü. Veya hıdam bahsettik ya. Eşi hoşlanıyordu, hoşuna gidiyordu. Tuttu eline öyle bir şey yaptı. Tamam eşi de memnun kaldı. E sonra iş çıktı dışarı çıkacak. Nasıl çıkaracak kadın elindeki o şeyi, o şekilleri? Öyle hemen e, o zamanlar belki bugün bazı e, şeyler vardır çıkarabilirsiniz ama yani makyaj silen bazı e, malzemeler var ama o zamanlar öyle değildi ki. Dolayısıyla müfessirimiz diyor ki bunları çıkarmak zordur kadına. Dolayısıyla bunlar varsa bunlar o örtülmesi gereken zinnetlere girmezler diyor. E, e, ne dedik? Meslul dedi? işte sürme gibi, vel hibabi, mesela kına gibi, vel havatimi, yüzük gibi. Kocasına hoşuna gitsin diye takılar takmış, yüzükler takmış. E, dışarı çıkınca onları çıkarmak müfessirimize göre değil mi? Yani bazen yani parmak hafif bir şişer, çıkarmak zor olur. İşte dolayısıyla da bir sakınca yok diyor müfessirimiz. فقال i̇bn Arabi i̇bn Arabi diyor ki o da bu konuya değiniyor. Diyor ki in الز۪ينَةَ nevani, Zinet iki türlüdür. Bu son olsun. buraya bitirelim arkadaşlar. اِنَّ nevani, نَوْعَانِ ve وَمُصْتَنَعَةُونَ Bu da doğuştan gelen güzellik diyor. Bir de mustana'a yani Sana'a yani yapay. Yaparak elde ettiniz. Muktesebe ile aynı. Yaparak elde ettiniz güzellik. Peki neymiş bunlar? Fe emme el tu gelelim doğuştan gelen güzelliklere diyor. Nedir bunlar? fe diyor <gülüyor> ki İbn Arabi fe mu'camu cesedil mar'ati kadının cesedinin tamamı kadının kadının bütün bedeni diyor buna girer. Ve bir bilhassa el vejhu Yüz Vel mihsamayni Mihsamayni ne olsun arkadaşlar? Hadi bunlar siz bulun mihsamayn ee, Bilek, çok güzel bilekler Vel adudayn Adudayn neydi? Pazurlar Vel südyeyn Südyeyn'i biliyorsunuz ee, Pazurlardan bahsediyoruz Südyeyn'i biliyorsunuz, evet göğüsler ve saquini saquin da bacaklar ve saçlar arkadaşlar saçlar e, bunlar diyor mu doğuştan gelen güzelliklerdir. O ama müstanaatu peki müstanağ olanlar hangileridir nelerdir Fahiye ma la yahlu anu el nisa'u urfan bunlar da kadınların İçinde bulundukları, bulundukları toplumun kültürü gereği taktıkları süslerdir veya kullandıkları şeylerdir. مَا لَا يَخْلُوا Yani kadınlar onları kullanırlar. Kadınlar onlardan, onlardan hali kalmazlar. Ee, örfen yani örfe göre. İçinde bulundukları toplumun örfüne göre kadınların kullandığı takılar şeyler. Ne gibi? Mesela مثlel l işte burada da söylüyor. İşte takılar gibi. Ne olsun tatriz siyap illa İlla takacaklar. Evet huyya. Kadın işte illa takacak. tatriz siyap ne ne olsun? Nakışlı elbiseler mi? Olabilir şey güzel. Ama tatriz kelimesi neyle? Tarz elbise çok güzel. Zaten tarz kelimesi, tatriz orada Arapçadan geliyor biliyorsunuz. Tarz kelimesi. Ee, yani moda diyelim mi? Giyim tarzı, moda. E, moda desek olur mu? Neyse işte yani anladınız. Bunlar her toplumun kendine göre bir tarzı, bir giyim tarzı olabilir. Örf, örfen bilinen bir giyim tarzı. Bu olabilir. Ve ha Mesela bunlar renkli renkli desenli desenli olabilir. Bunların bir sakıncası yok. Farklı renkler mesela olabilir. Başka. Ve mitlel yine devam ediyoruz. İşte sürme gibi. Ve el khidab bil-hinai yine Kına, ve ki burası ilgili Vasıvak ne olabilir arkadaşlar? Misvak ama ne? Niye kullandı bunu? Demek ki müfessirimiz arkadaşlar şeyde, yani misvak ne yapar? Misvak dişlerinizi parlatır, temiz tutar diş dişler, dişlerinizin güzelliğini ortaya koyar. E i̇şte buna da müfessir dikkat çekiyor diyor ki, bu ama toplumun yani toplumun örfün hoş gördüğü bir e, mustanah güzelliktir. Bunlarda bir beis yok diyor. Ve zahir nezmetil peki e, hılki olan doğuştan gelen zahiri e, e, güzellikler nelerdir? Diş törpületme mi? Diş törpületme yok ya e, nazif şeyden bahsediyorsun misvaktan bak. Yani diş fırçalamak Diş fırçalayarak e, bugün tabi farklı yöntemlerle dişlerini daha böyle beyaz görünmesi için uğraşanlar var ama normal şartlarda diş. Zaten müfessirimiz bunu örf, örfen olan bir şey olarak görüyor ve zararsızdır diyor bunu. O, diyor, o toplumun örfünün uygun gördüğü bir şeydir. Ama siz özellikle törpületirseniz, özellikle parlatırsanız o ayrı bir şey tabi. Peki, şimdi bu zinetlerden Kur'an-ı Kerim'de illa mazahara dediği yani ortaya ortada olabilecek olan, gösterebilecek gösterebileceklerimiz nelerdir? Doğuştan gelen güzelliklerden ma fi ihfa'ihi masaqatun. İşte biraz evvel dedik ya yani örttüğün zaman size sıkıntı verecektir. Mesela e, dişi abartmış gibi. Bela niye abartmış? Yani burada dişi diş yani diş kötüdür demiyor ki Bela. Bu dediklerimi lütfen yanlış anlamayın. Bu yani diyor ki bunları kadın diyor İçine bulunduğu örf gereği olarak yapabilir. Buna da bir sakınca yok diyor yani. Normal diyor. Evet. Peki bunların içerisinden zahir yani görünebilecek olanlar hangileridir arkadaşlar? مَا فِي اِخْفَائِهِ مَشَقَّةٌ Yani örtmek zor. Sıkıntı verir kadınlar. Ne gibi? Kel vacihi, yüz gibi وَالْكَفَيْنِي وَالْقَدَمَيْنِي El ve ayak gibi. Demek ki malikilerde e, yüz El ve ayaklar arkadaşlar açıkta durabilecek olan kadının organlarıdır. Vadi duha el bunların dışındakiler yani bunların dışında kalanlar arkadaşlar e, gizlenmesi gereken zinetlerdendir. Ne gibi mitla alis <gülüyor> mesela bacaklar yukarı doğru bacaklar bunları gösteremezsiniz. <gülüyor> bilekleri bileklerin yukarısını wal <gülüyor> adudini işte e, e, puzularımızı, val nehr'i, nehr yani göğüs gösterken yani, yani bu gerdanlarımızın üzerine düştüğü göğüsümüz var ya orası, val uduneyini, kulaklar, bunlar arkadaşlar örtülmesi gereken ziynetlerdendir kılıcı zinetlerdendir diyor, e, diyor ama bitmiyor görüyorsunuz daha bir sürü var. Burada duralım arkadaşlar. Eğer isterseniz yüzde dersimizde bunun devamını getirebiliriz. Ama bu kadar yetsin. Siz de yoruldunuz. Ben de yoruldum. E, bugünkü son dersimizi biraz acele acele yaptık. Hem böyle bir misafirim geldi. Beklemedik bir anda. O arayı kapatayım diye biraz hızlı okudum size. Ama inşallah e, e, anlaşılmıştır. Dediğim, i̇nşallah anlatabilmişimdir anlaşılacak şekilde. E, 14 haftadır bu dönem sizinle birlikte olduk. 14 ayrı müfessir, 14 ayrı tefsir gördük arkadaşlar. Bazen böyle hani belki istemeden, farkında olmadan ağzımızdan sizi üzecek, kıracak bir söz kaçırmış olabiliriz. Öyle bir şey varsa lütfen kusurunuzu hoş görün. İsteyerek sizi kıracak bir davranış içerisinde girmedim. Ama dedim ki bilmeyerek olmuşsa onu lütfen hoş görün. Umarım sizi kıracak bir şey yapmamışım. Üzerimde hakkınız varsa lütfen helal edin. Gerçi bazılarımızla görüşeceğiz inşallah derslerimizi yaparken, yüzde derslerimizi yaparken sınavlarda görüşebiliriz ama görüşemeyeceklerimiz de olabilir. O yüzden genel olarak diyorum hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Allah Gönlünüze göre versin, evli olan arkadaşlarımıza aile huzuru versin, ee, saadet versin, iki dünya e, saadeti versin inşallah. Bekar olan arkadaşlarımıza hayırlı eşler, hayırlı e, nasipler inşallah e, verir, kısmetler verir inşallah. Onlara da hayırlı evlilikler verir. Hepimize sağlıklı, sahatli, vatanına, milletine, dinine hizmet eden bağlı, olan evlatlar salih çocuklar nasip eder inşallah. Ee, başka ortamlarda, başka zeminlerde inşallah yine bir arada oluruz. Ee, tekrar hepinizi e, Allah'a emanet ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Ee, geceniz mübarek olsun arkadaşlar.